بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادية له وأشهد أن لا إله إلا الله وحته لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع لها ورسوله فقد فاز فزا عظيما أما بعد فأستغل هديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة دلالة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 onlara bu şekilde bir hitapta bulunuyor. Allah azze ve celle o an onlara aleyhissalatu vesselamın sözünü eşittiriyor. Şehitlerin üzerine de cenaze namazı kılmıyor. Dolayısıyla şehitler, kardeşlerin defnedilenler ve üzerlerine cenaze namazı kılmak vacip değildir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 Bunu alimlerimiz bu şekilde zikretmişlerdi. İkinci bir mesele burada kardeşlerim. Ölünün nakledilmesi, taşınması başka bir yere, beldeye. Bu üstünde de sünnet geliyor. Hem şehitlerin eğer bir maslahat varsa ki ileride göreceğiz onu. O Hüç şehitlerinden bazılar taşınmıştır. Bir maslahat varsa yani bir fayda varsa ileride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 Hem Allah'ın nimetlerini nankörlükle değiştirdiler. Nankörlük yaparak hem de yanlarında bulundurdukları kendilerine tabi olan kimseleri helaka sürüklediler. Cehenneme yeslemunu ve bi sel Cehenneme sokulacaklar, girdirilecekler. Ve bi-sel-masir. Ne kötü dönüş yeridir. Cehennem ne kadar kötü bir yerdir. El-âyaza billah. Allah'a sığınıyoruz.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 Ben Müslüman olduğum zaman diyor Abdurrahman ismini aldım diyor. Ve biz Mekke'deyken bu Ümeyye ibn-i Halef'den karşılaştık. Bana Abdur Abd Abd Abd Amr diye hitap etti diyor. Yani Amr'ın kulu kölesi diye. Ve dedi ki diyor seni diyor anneyin babayın verdiği bu isimden geri çeviren nedir? yani sen neden ismini değiştirdin diyor bu Ümeyye ibn Halep Abdurrahman ibn Avfa dedim ki diyor evet böyle değiştirdim deyince Abdurrahman ibn Avf diyor ki Ümeyye ibn Halep ben Rahman nedir bilmem diyor Rahman da neymiş bilmem diyor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 Bu konuda hatırlayacaksınız Sevde radiyallahu anha'nın bir hadisini nakletmiştik. Sevde radiyallahu anha bu küfrün ileri gelenlerinden azizlerinden birisi. Aynı zamanda hatiplerinden, çok iyi konuşanlarından birisi. Suheyle bin Amir burada sonradan Müslüman oluyor. Bunu böyle eli bağlı görünce Medine'ye esir olarak, Bedir'den esir olarak getirildiğini görünce Sevde radıyallahu anh, ona diyor ki <gülüyor> ellerinizde mi teslim oldunuz? Diyor. Şerefli şekilde ölseydiniz ya diyor. Aleyhissalatü vesselam da eşinin bu böyle söylediğini duyunca diyor ki sen Allah'ın vasulüne karşı mı kışkırtıyorsun? Ne yapıyorsun? Sevde diyor. O ne diyor? Vallahi diyor bu Mekke'nin ileri gelen bu Suhail bin Amr'ı evet, İleri gelen bir adamın yani bir tagutun bu şekilde diyor. Eli bağlı, aciz, zelil bir şekilde görmekten ben kendi nefsimi tutamadım bunu söyledim diyor. Yani Suheyb bin Amr'ı o anda orada müşrik iken Allah az derecelle ne yapmış oluyor? Zelil etmiş, alçaltmış oluyor. Bunu anlatıyor bize. Bu zalimlerin, mücrimlerin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 Hatta Ida adrakahul garaq una boğulma yetiştiği zaman yani boğulmak üzereyken qala aamantu ennehu la ilaha illa allazi aamena bihi banu israil ben beni İsrail'in İsrailoğlarının yani Musa aleyhisselam ve onun tabilerinin iman ilaha kendisinden gayri ilah ilaha iman ettim diyor.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 bir de giyinmiş ve doymuş olarak döndüler diyor. Allah-u Ekber. İşte böyle. Bu ümmetin rızkı diyor, cihatta, cihatla, cihat ilan etmekle irtibatlıdır. Veya buna benzer şeylerde yarışmaktır. Allah-u Teala hayırları cihatta bol bol verir. Kandırır yani. Rızkın kapılarını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 mızrağımın altında kılındı diyor, yapıldı. Emrime muhalefet eden kimselere ise zillet ve alçaklık vurulmuştur. Onlar zelil ve küçük olacaklardır, alçalacaklardır. وَمَنْ تَشَدْبَهَ بِقَامِنْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ فَهُوَ مِنْهُمْ Her kim bir kavme benzerse onlardandır diyor. Allah Azze ve Celle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 Allah Azze ve İslam'a ilk giren, ilk böyle Müslüman olan, fedakar davranan kimselerin hatalarını, günahlarını bağışlamıştır. Onlardan vazgeçmiştir allah Teala. Diyor ki ayet-i kerimede لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِي مَا خَيْتُمْ عَذَابُنَ Allah'tan bir kitap Yani bir hüküm olmasaydı sizin aldığınız şeylerden dolayı size büyük bir azap dokunurdu. Bu ayet-i kerime hem kına, latif bir kınama var hem de Bedir ahalisinin bağışlandığını gösteriyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ashabının hem de büyük ileri gelen ashabının bazı hatalarından vazgeçmişti. Onları affetmişti.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 Kadın öyle deyince çaresiz şu izdarının şerisinden önünden or oraya koymuş, bağlamış. Oradan mektubu çıkartıyor veriyor. Getiriyorlar peygamberimiz Ali'sinat veselamı Hatibi çağırıyorlar. Hatip ibn Belta'a. Bu nedir diyor? Hatip diyor ki ey Allah'ın Resulü diyor. Mekke'ye feth edilecek. Orada diyor bütün muhacirlerin bir koruyacağı yakını, eşi, dostu var. Ama benim ailemi koruyacak. Onları gözetecek. Hiç kimse yok. Ben ahitli bir kimseyim. aslan oralı değilim. Diyor. Bunu bildirmek istedim sadece diyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam hatip doğru söyledi diyor. Ömer radıyallahu anh diyor ki bu diyor hainlik etti Allah'a ve Resulüne, bunu boynunu vuracağım diyor.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 Allah Resulünden bir hadis söylüyorsun. Buhari'den, Müslüm'den sahihliği doğrulanmış, ulemayaca tespit edilmiş sabit bir hadis ağzını yüzüne yaydın. O hadisi kabul etmiyor. Cahil, vahim bir durumda haberiyor. Dini parçalıyor haberiyor. Efefe münun bi ba'd el kitabe ve kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Yani? Kitabın bir kısmında Allah'ın Rasulüne itaat ver. Sahabelerin, sahabelerin adil olduğuna işaret eden ayetler var. Sahabelerin çok değerli olduğuna işaret eden, bizatihi söyleyen ayetler var. Bunlar karşısında ne yapacaksın? Ey cahil kimse! Men yuti'er rasule Allah kim rasule itaat ederse muhakkak Allah'a itaat etmiştir diyor.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 a.s. ondan aynı fidyeyi alıyor. Hiçbir hafifletme, hiçbir azaltma yap, yapmaksızın. Diğerlerinden fidye neyse ondan da aynısını alıyor. Ama As ibn-i gelince bu adam, Peygamberimiz a.s. a.s.'ın kızı Zeynep'in kocası. Zeynep radiyallahu anha Müslüman. Ve Mekke'de. Kocasını kurtarmak için oradan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 Yani azizlerine, şereflilerine, kendilerinden olanlarına gelince hükmü uygulamıyorlar. Ama a.s. ne yapıyor? Amcasına dahi diğer esirlere nasıl muamele ettiyse aynı muamele yapıyor. Ve Allah a.s. Ya eyyuhar rasulü la yahsunkellezine yusarğuna fil kufru minel lezine amennâ bi eflahim Ey rasul sakın Ağızlarıyla iman ettik diyen kimselerin küfürde böyle yarış yarışmaları, koşuşmaları seni üzmesin. Ve <gülüyor> Onların katleri iman etmemiştir. Daha kimler seni üzmesin? Ve men ellediha'du. Yahudilerden olan kimseler de üzmesin. Hani hatırlarsanız size bir hadis rivayet etmiştir. Sahipim Yahudilerden diyor 10 kişi diyor iman etmiş olsaydı bak iman edenlerin ne kadar az olduğuna dikkat çekiyor. 10 kişi iman etmiş olsaydı Yahudilerin tamamı iman ederdi diyor. Buna benzer bir hadis söylüyor. Subhanallah. Yahudiler da üzmesin diyor Allah Azze ve Celle. Teselle diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Semma'une lil kezm. Semma'une ligamin aharin. Onla çokça semma kelimesi mübalağalı ismi faildir. Çokça yalana kulak verirler, dinlenler. ya'tuk. Senin yanına yanaşmayan, varmayan başka toplulukları dinlerler. Çokça onları dinlenlerdi. kelime ve kelimeleri yerinden oynatırlar. Bu kelimeleri yerinden oynatma var ya, mana yönüyle tefsir yönüyle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 Ve men lem yahkum Allah fa ulaihe Kim Allah'ın hükümlerini hükmetmezse onlar zalimlerin ve men lem yahkum bima anzala fa ulaihe humu fasikun Kim Allah'ın hükümlerini hükmetmezse bunlar fasıkların ta kendileridir ayetini indiriyor diyor İmam Müslim rahmetullahi aleyh ve bunların hepsi diyor bunların hepsi rivayet eden kimse gravi kafirler hakkındaymıştır diyor